O zaman şartlarına geliyoruz, edeplerine geliyoruz, kurallarına geliyoruz. Birincisi, herkes buna dikkat etmesi lazım. İlk birincisi, arkadaş seçerken, kardeş seçerken ilk vasfı ne olacak? Onun, o kişinin mümin olacak, sadık birisi olacak ve asla yalancı, zalim ve dinde gevşek birisi olmayacak. İslam kardeşliğini seçerken seçeceğin arkadaşın özelliği el-mu'minu sadiq olacak. Yani sözünde, amelinde ve inancında tereddüdü yok. İman etmiş olan birisi olacak. Ve asla sana ihanet etmeyecek. Öyle bir arkadaş olacak ki sırrını açığa vurmayacak. Sana ahlakını güçlendirmesi için, sen ahlakını güçlendirmesi için, bilgini arttırması için ne olacak? Senin destekçin olacak. Öyle kendine kardeş arayacaksın. Asla kendine bir arkadaş aramayacaksın. Alimlerden uzak, efendim alimlere saygısı yok. Alimlere karşı konuşurken ağır bir şekilde söverekten, eleştirekten konuşaraktan öyle birisi kardeş olamaz. Niçin? Çünkü alimlere sövmek itikattandır. Ve kişi dinden eder. Tebük gazvesinde aleyhissalatü vesselam Tebük'ten geri dönerken bazı sahabe can sıkıntısından uzun bir yoldur. Ben Tebük, Medine, Tebük arası arabayla gitmişimdir. Bin kilometredir. O zamanki yürüyüşle sahabe aleyhissalatü vesselam bir ayda yapıyorlar. Ve en sıcak dönemde en sıcak dönemde askerler hepsi yürüyerekten giderekten bir ayda gidiyorlar ve yolda bazı insanların canı sıkılıyor ve şakalaşmaya başlıyorlar. Şakalaşırken kimi örnek alıyorlar biliyor musunuz? Bazı sahabe alimleriyle alay etmeye başlıyorlar. Peygamberle alay etmiyorlar. A A Açın okuyun. Esbab-ül nuzul ayetin. Asla o kişiler Allah'la alay etmediler. Kur'an'la da alay etmediler. Peygamberle hiç alay etmediler. Alay ettikleri insanlar sadece birkaç sahabe alimlerini alay ettiler. Dediler ki ya bunların karnına bak ne kadar şişik. Konuştukları zaman doğru dürüst konuşmazlar. <gülüyor> ve düşmandan da kaçarlar dediler. Böyle alay ettiler. Ve her yanlarında birisi dinleyen bunu dedi siz münafıksınız. Sizi Allah Resulüne şikayet edeceğim. Ve şikayet ederken etmeden evvel Cebrail Aleyhisselam gelmiş bile ve onların hakkında haberi bildirmiş. Ve bunun üzerine o kişiler gelip peygamberimizden Allah'tan istiğfar etmesini Onlar için bağışlanmasını istemelerini Ve özür beyan etmek için geliyorlar Ve peygamberimiz devesin üzerinde Ve biliyorsunuz devenin Ayağı uzundur uzun ayakları vardır Ve yürürken taşlı bölgeymiş Her zaman deve yürürken Adım atarken de O devenin Yularını tutan kişi işte Resulallah bizi bağışla biz hata ettik pişmanız derken Hep taş Fışkırırmış yani adamın dizine gelirmiş ve dizi kan akarmış. Ve peygamber görür bu adamın halini ve hiç iltifat etmeden devam gider ve adam durmadan bunu dermiş. Biz sadece oynuyorduk, sadece zaman eğlendirmek için yaptık, asla bunu bilerek yapmadık, bağışlayın bizi diye söylermiş. Ne peygamberimiz söylüyor ona. Hangi ayeti okuyor? Ona dönüyor diyor, siz yoksa Allah'la onun ayetleriyle, onun peygamberiyle mi alay ediyordunuz? asla özür getirmeyin çünkü siz imandan sonra neye düştünüz küfre döndünüz diyor yani alimlere sövmek itikaddandır ve bugün hiç çekinmeden utanmadan falan alimler kafirdir, şunlar haindir bunlar acandır, bunlar böyle diyenler var ya halbuki bu ayetle ahiret günü yüz yüze gelecekler ve alimlerle alay etmek münafıklık sıfatıdır Peygamber Allah Azze ve Celle Bakara Resulüne diyor ki onlar şeytanlarıyla bulaştıkları zaman derler ki biz sizlerle beraberiz. Biz sadece o cahillerle o kafasızlarla alay ederdik. O kafasızlar kimlerdir diyor bütün tefsir alimleri. Der ki bunlar alimleri kastediyorsa haberin ileri gelmiş olan alimleriyle alay ediyorlar. O yüzden kim alime sövüyorsa o iyi bir arkadaş değildir ondan uzaktır o sana fayda vermeyecek bil ki o birisi niye çünkü ya Kur'an'ı açıklayan alimlerdir sünneti bize öğreten alimlerdir ha biz dedik başta az sohbetimizin kimse körü körüne uymayacağız tek uyacağımız peygamber aleyhissalatü vesselamdır ama bir alime karşı nasıl davranmamızı bilmemiz lazım çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki alimler peygamberlerin varisleridir alimler peygamberlerin varisleridir Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde Allah'tan en çok korkanların alimler olduğunu bildiriyor. Sen ne hakla kalkıp alimlere dil uzatırsın, alimlere söversin ve hepsinin hain olduğunu, satılmış olduğunu, acan olmuş olduğunu söylersin. Hepsiyle oturup görüştün mü? Hepsiyle bilgiyi aldın mı? Neye dayanaraktan da söylüyorsun? E öyle duyduk, öyle öğreniyoruz. Haramdır arkadaş. Böyle bir yetki kimse sana vermemiş. O yüzden bu dersi de yani alimlerin bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Ve onların bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Onu bilmemiz lazım. Bizim onlardan ne hakkımız var? Ve onların da bizden ne hakkı vardır bunları öğrenmemiz lazım. Biz Bu dil var ya şu dil, 10 santim bile yok şu et parçası. İnsanı cennetin en yüksek firdevsine de götürür, cehennemin en alt noktasına da götürür. O yüzden şu et parçasına güvenerekten her şey konuşma, her şey söyleme. Her şeyi biliyormuş da zannetme. Çünkü bu, din, bu dil insanı öyle bir rezil eder ki öyle bir pişman edecek ki aynı Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'unun söylediği gibi yarısı yoksa bizler bu dil yüzünden hesaba mı çekileceğiz? Diyor ki keşke annen seni doğurmasaydı. Yani ahiret gününü görenlerden olmasaydın ya Muaz. Çünkü ahiret günü ağır olacak, zor olacak. Keşke hiç dünyaya gelmeseydin. Annen seni doğurmasaydı da sen o günü görmeseydin. İnsanların yüzüstü cehenneme düşmesinin sebebi sadece bu dildir. Bu dil yüzünden insanlar cehenneme düşecek. Ve aleyhisselatü vesselam diyor bana iki şey garanti edin. Ben de size cenneti garanti edeceğim. Yani bana şu ikisini garanti edin, ben de size cennete yüzde yüz gireceksin diyor. Nedir? Diyor dudakların arasındakini yani dilini ve bir de ayağın arasındakini diyor. Ayan arasındaki de kontrol edebiliyorsan sadece helalda kullanıyorsan o zaman diyor ben de sana bunu karşına cennette sana garanti olduğunu bir söylüyorum diyor. O yüzden değerli kardeşim Müslüman kendisini arkadaş kardeş seçerken takvalı insanı seçecek, mümin insanı seçecek alimleri seveni alimlerin sohbetine teşvik edeni alimlerden seni uzaklaştırıyorsa alimlere seni düşman ediyorsa Alimler hakkında ileri geri konuşuyorsa veleki hak payı da olsa bana ne ya? Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Bize iki tane olay anlatıyor. Bir olayda diyor araştırınız. Size bir fasık haber getirse araştırınız diyor. Bir olayda da diyor sakın karışma diyor. Şimdi bazıları diyor ki cahiller, müsteşlikler İslam'ı araştıran, oryantalizler işte Kur'an'da biz tenakuz bulduk diyor. Hem Allah bir tarafta diyor ki size birisi haber getirse araştırınız. Diğer yerde ise diyor araştırmayın. Sana ne? Bu çelişkidir. Allah iki tarafta farklı konuşuyor. Hayır ya öyle değil. Öyle değil. Allah Azze ve Celle biri de diyor ki seninle ilgili bir meselese onu araştır. Ama seninle ilgisi olmayan meseleye karışma şahit olma boşuna zaman harcama yani birisi geliyor peygamber aleyhissalatü vesselama bir kabile geliyor müslüman oluyor diyor ki biz müslüman olduk ne yapmamız lazım ey Allah Resulü. diyor ki, gidin namaz kılacaksınız bir yıl sonra da ben bir elçi göndereceğim ona zekatları vereceksiniz bu elçi meğerse o kabileden İslamdan önce düşmanmış kan davalıymış ve peygamberimiz bundan haberi yok o kişi görev veriyor. Diyor ki git falan e, kabileye ve oradan zekatları getir bir yıl sonra. Bu giderken içinde korku var. Ya bunlar acaba beni dövecekler mi diye. Şimdi Müslüman olmuş ama onlar da Müslüman ama işte korkusu var hale cahiliyeden. Bazı düşmanlıklar acaba tekrar zuhur bulur mu diye bilmiyor. Gidiyor kabileye. Kabile de işte peygamber elçisi gelecek. Zekatları hazırlayalım bari köyün dışında bekleyelim. Diyerekten köyün dışına gidiyorlar. Tabi o zaman adet köyün dışından çıktılar mı? Silahlarını da yanına alırlarmış. Şimdi uzaktan gelince köy görünce millet dışarıda köyün dışında bekliyor. Ve silahlı görünce hemen kaçıp peygamberimize geri dönüyor. Korkarak kaçıp geri geliyor. Diyor ya Resulullah o kavim kafir oldu bir. Bir ne oldu? Kafir oldu. İki zekatı inkar ettiler vermediler. Üç silahlarla kuşanmışlar bize saldırmaya geliyorlar beni de öldüreceklerdi diyor peygamberimiz ne yaptı otur dedi tamam dedi halid bin velidi çağırdı ve bir grup asker verdi dedi gidin araştırın bekleyin dedi onlar namaz kılıp kılmayacaklar bekleyin ondan sonra köye girin ve sahabe de öyle yaptı kalktı ve bir orduyla gittiler ve köyün dışında beklediler işte sabah namazı vaktinde oraya ulaştılar ve baktılar köyden ezan sesi geliyor namaz kırıyorlar. Demek ki bir kafir değiller, dinden de çıkmamışlar ve gidip sonra konuştular. Meğerse adamlar zekatını beklemiş, bekliyorlar. Allah Azze ve Celle peygambere diyor ki eğer bir fasık haber getirse, bak bakın burada Allah Azze ve Celle o kişiye fasık diyor. Halbuki büyük sahabedir. Bir fasık da haber getirse araştırır. Niye? Çünkü seninle ilgili bir konu. Sen emirsin, peygambersin, halkı birisin lafı üzerine bir kavme zulüm etmemen için ne yapacaksın? Araştıracaksın. Ama aynı Kur'an-ı Kerim bize ifk olayını anlatıyor. Hazreti Ayşe, validemiz üzerinde, annemiz üzerinde münafıkların yaymış olduğu bir çirkin bir haber var. Nedir o haber? Efendim Peygamberin eşi Ayşe radıyallahu anha Safvan ile haşa zina yapmış ve bunu yaymışlar münafıklar ve bazı Müslümanlar da bu haberi inanıp devam anlattılar. Ya duydun mu falan Peygamber Hanım böyle yapmış diyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki sana ne karışıyorsun? gerçek müsbah. Halbuki de mesela ki Subhanallah, bu bir iftiradır. Demek ki bizi ilgilendiren meselelerde de Birisi gelse dese ki kızınla evlenmek istiyorum. Ne yapacağız? Onu araştırır. Kimdir bu adam? Ne mesleki vardır? İbadeti nasıldır? Kur'an'la okuyor mu? Cemaate katılıyor mu? Ahlakı nasıldır? Araştırır. Çünkü onu ilgilendiriyor. Ama falan kızını falan adama evlenecekmiş. Sana ne, ne konuşuyorsun adamın hakkında? Sana kimse sordu mu? Sana birisi görüşünü istedi mi? Öyleyse bizi ilgilendirmeyen konularda Müslüman konuşmaması lazım. Eğer onu doğrudan ilgilendiriyorsa o zaman araştıracak, o zaman yapacak. E bizi ilgilendirmeyen ta meseleleri konuşuyor kardeşlerimiz ve onu ilgilendiren meseleleri terk etmiş. İbadetini yapmıyor. İbadetin doğru mu diye, yanlış mı bilmiyor. Namazı kılmış olduğu namaz doğru mu yanlış mı ondan haberi yok. Ama falan köydeki falan ülkenin tam, şey, Togo'daki adamın Müslüman mı gavur olduğundan haberi var ya böyle saçmalık mı olur böyle bir itikad yok inancımızda böyle bir böyle bir yayma haber bizim dinimizde yok arkadaşlar senin bilmesi olan size düşeni yapın Allah azze ve celle diyor sana düşen nefsine düşeni yap diyor biz onu yapmıyoruz da kalkıp dinimizde olmayan vazifelerle meşgul oluyoruz ve bu da çok tehlikelidir bu da gösteriyor ki şeytan o insanları avucu içine almış çünkü hayır bunlar yapmıyorlar İlim öğrenmiyor, ibadetini arttırmıyor, davet yapmıyor, insanların düzelmesi için çalışmıyor. Sadece falancı böyle, falancı budur, falancı ateştedir, falancı cennettedir diyerekten Allah'ın haşa ona bir görev vermiş zannettiği cennet cehennemi taksim ediyor, başka bir şey yapmıyor. Bu da çok tehlikelidir ve bundan uzak durmamız lazım. O yüzden kendine öyle bir arkadaş seç ki alimleri sevsin, imanında sadık olsun. Amelinde sadık olsun, gevşeklik göstermesin ve seni Allah korkulu olan insanların yanına götürsün. Yine değerli kardeşim, arkadaş seçerken öyle bir arkadaş seç ki ona hizmetinde ve o da sana hizmetinde ihlaslı olsun. Bunu Allah için yapsın. Dünyevi bir çıkar için yapmasın. Muhakkak günah işleyen, ister büyük günah olsun ister küçük günah olsun eğer bir arkadaşını yapıyorsa ondan uzak durmaya çalış. Çünkü bir insan günah işliyorsa ve o günahda ısrarlıysa ve tövbe etmiyorsa Allah azze ve celle yakında onun kalbini mühürlemesi bir işarettir. Çünkü Allah azze ve celle diyor ki ey iman edenler tövbe edin. Bu tövbe edin kelimesi tuğbi Allah, Allah'a tövbe edin dediği zaman alimler diyor ki hemen olması gereken bir farzdır. Allah azze ve celle bunu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ve hemen yapılması gereken bir farzdır. Yani ben haftaya yapılacak bir farz ibadeti değildir bu. Hemen yapması lazım. Niçin? Eğer yapmasa diyor bir kalbi sertleşecek. 2 o günahı hafife alacak. 3 o günah onu daha büyük bir günaha götürecek. O yüzden Allah aziz onun yolunu kesiyor. Ne diyor? Ey iman edenler hemen tövbe edin. Hemen tövbe edeceksin. Eğer Allah aziz diyeceksin namaz kılın. Yani o namazı hemen yerine getir diyor. Eğer vakti gelmişse yapacaksın. Ve ne zaman da bir günah işlemişsen hemen tövbe edeceksin. Onu ileri daha vakite kadar bırakmayacaksın. Ve dördüncü sebep ise diyor belki diyor tövbe edecek vaktin kalmaz. Eğer haftaya edeceğim dersen ne malum yaşayacağına? Ya ölürsen? O yüzden hemencilik yapman lazım. Derhal tövbe etmen lazım. O yüzden arkadaş seçerken günah olan, gafil olan, tembel olan Alimler hatta diyor tembel arkadaştan uzaktır. Niye? Tembellik çünkü bir nifak alametidir. Bir insan tembel ise, ve tembel iki türlüdür. Hem aklen tembel var, aklını kapatmış, tatile göndermiş, medyadan, sokaktan, çarşıdakiler insanın laflarıyla hareket edip inanaraktan hareket eder. Otur dediklerimi oturur, kalk dediklerimiz zaman kalkar. Öyledir bu insan, aklını çalıştırmaz. Bir de bedeni tembel vardır. Yani bütün gün yatar. Ve alimler diyor ki hem akli tembelden hem de bedeni tembelden uzaktır. Niye? Çünkü o seni tembel yapar. Ve tembel olduğu zaman ibadetlerde gevşeklik yaparsın. Münafıkların en büyük alameti nedir? İbadette tembel olmalarıdır. Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlar namaza kalktıkları zaman tembel olarak kalkarlar. Tembel olarak kalkmak istemezler. Tembeldir. 50 defa kalk namaz o zaman kalkacak. Bu münafıklık alameti biliyor musunuz? Bir insan ibadette eğer tembellik gösteriyorsa bilsin ki onda nifak alameti vardır. İbni Kesir Rahim Allah bu ayeti açıklarken Maide suresindeki bu ayeti açıklarken der ki Allah Azze ve Celle bakın der bize en kutsal ibadeti örnek verir. Namaz en kutsaldır Allah katında. Namaz ilk sorulacak hesaptır. Münafıklar ise en büyük, en güzel ibadette en büyük tembelliği gösterirler. Demek ki diğer ibadetlerde bunlar hiç yapmıyorlar. Eğer namazda bir insan tembel gösteriyorsa kendisini, tembel ise demek bu orucunda, hacında, zekatında zaten hiçbir şey yapmıyor demektir. Bunu İbn Kesir buyuruyor. O yüzden eğer en güzel ibadette biz gevşeklik gösteriyorsak o zaman bizde nifaklık var demektir. Aleyhisselatü Vesselam diyor, münafıklar için en zor olan namaz diyor, sabah namazı ve yatsı namazıdır. En zor. Demek diğer namazlar da onlar için zor. Ama en zor namaz, yatsı namazı ve sabah namazı veriyor. O yüzden sahabe sabah namazına gelmesi için elinden gösterilmiş bütün çabayı. Niçin? Çünkü sabah namazına gelmeyen münafık olma ihtimali vardı o yüzden. E bugün bu hassasiyeti biz Müslümanlar veriyor muyuz, vermiyor muyuz? maalesef çoğumuz vermiyoruz. Neden? Çünkü başka işlerle meşgulüz. Zannediyoruz ki biz ölmeyeceğiz. Zannediyoruz ki ölüm başkalarına gelmiş. Zannediyoruz ki bize özel bir hüküm verilmiş. Biz istediğimizi yapabiliriz. Bize hesap sorulmayacak. Sorulacağız arkadaşlar. Yine dikkat edeceğimiz hususlardan bazen açıklamak istiyorum. Kardeşini seçerken akıllı bir kardeş seç. Bir akılsız, ahmak, korkak, cimri arkadaş seçme. Cömert arkadaş seç. Eli açık olan bir arkadaş seç. Sana her kuruşunu hesaplayan, her yapmış olduğun iyiliği iyiliğini sana yüz defa anlatan arkadaş seçme. Çünkü şairin dediği gibi El adun akilun hayrun min sadiqin cahilin. Der ki bir akıllı düşman benim için bir akılsız arkadaştan daha hayırlıdır. Yani bir akıllı düşman akılsız dozdan daha iyidir. Niye? Çünkü düşman akıllıysa ne yapacağını bilir. Ama öz dostunsa eğer akılsız sahip sana başına problem çıkartır. O yüzden nedir? Gafilden günahkar arkadaştan uzaktır. Durmadan seni probleme sokar. Durmadan seni harama sokar. O yüzden değerli kardeşim bizler buna dikkat etmemiz lazım arkadaşın seni günahlara sokuyorsa ve sana bir gün demiyorsa gel camide gidelim. Hadi her akşam meyhaneye gittik. Falan yerde kumar oynadık. Bu gecede Kur'an okuyalım demez. Öyle bir arkadaşın o yüzden uzak dur. Çünkü seni Allah'tan uzak tutuyor. Yine dikkat edeceğin hususlardan birisi de değerli kardeşim. Ondan dünyevi bir çıkar beklemeyeceksin. Kardeşliğini yaparken Allah için yapacaksın dedik. Ve bu da imanın tadına varmış olan sıfatlardan birisidir. Çünkü Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki kimde üç haslet varsa iman tadını almıştır. İman tadı ne demektir biliyor musunuz? Yani bir tattır. Elma yersin bir tat alırsın. Tatil yaparsın bir tat alırsın. Bir araba sürersin bir tat alırsın. Bir de imanın tadı var. Ve kim bu tadı tatmışsa artık dünyadaki hiçbir tat ona zevkli gelmez. Onu ne satın alabilirsin ne de ona başka bir teklif vererekten bu tadı değiştirmesini isteyebilirsin. İman tadı. İman tadı yani bir meyve gibi bir tad olduğunu bilmeniz lazım. Ve kim onu tatmışsa inan edin başka hayatında başka bir şey istemeyecek. Diyor ki üç tane hasleti olacak. Bu üç tane haslet varsa o meyveyi tatmışsın demektir iman meyvesini. Ve alimler diyor ki tadı nasıldır tarif edelim o zaman. Biz hepimiz iman etmişiz. Şimdi sorsak o zaman anlat bakalım iman tadını. Anlatabilmemiz lazım beyler. Bize sorsalar ki peygamberiniz buyuruyor imanın tadı var. Bu tadı anla. Şimdi Elmayı anlat. Limonun tadını anlat deseler. Tuzun tadını anlat deseler. He? Paranın tadını anlat deseler. Kadının tadını anlat deseler. Belki hepimiz anlatabileceğiz. Hadi imanın bir de tadını anlatalım. Çünkü peygamberimiz diyor ki kimde bu üç hasıl varsa varsa o imanın tadına ulaşmıştır. E biz hepimiz iman etmişiz. Elhamdülillah aramızda gavur yok. Hepimiz Müslümanız şu anda. İman ve bu tadı almışız, yemişiz diyebiliyoruz. O zaman tarif etmesini bilmemiz lazım. Nedir o tarif biliyor musunuz? İman tadı. Kalpteki sakinettir. O huzurdur. Ve o huzuru hiçbir şey veremiyor sana. iman huzuru. İnsan her türlü zenginlikleri var. Her türlü hayatının her şeyini yaşamış. Sonra imanla tanışınca o imandaki bulmuş olduğu huzur, saadeti başka hiçbir şey de bulamıyor. Bugün gençler zannediyor ki huzur Avrupa'ya gidip yaşamaktır. Orada iş sahibi olmaktır. Huzur araba sahibi olmaktır. Huzur hanım sahibi olmaktır. Ev sahibi olmaktır. Çocuk sahibidir. Sonra bakıyorsun arabası var intihar ediyor. Hanımı var intihar ediyor. Milyonları var intihar ediyor. Demek ki saadete tadına varamamış. Yokmuş öyle bir şey. Ona verememiş. Ama iman tadına varan artık hayatından da memnun ahiretinden de memnun oluyor. Ve bunu üç şeyle ulaşabilir peygamberimiz buyuruyor. O yüzden ayaklanmalar hep e, e, nerede olur Batı ülkelerinde, İslam ülkelerde ayaklanmalar olmaz. Niye? Çünkü Müslümanlar ne kadar ekonomi, iktisatlar, problemlerde yaşasalar, her dünya krizleri de olsa, İslam alemindeki Müslümanlar iman tadına vardıklarından dolayı o krizler onlara maddiyatlarını etkileseler bile hayatlarını asıl etkilemiyor. Ama kafir intihar ediyor. Şu anda Almanya'da sadece bu ekonomik krize bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz, Almanya'nın 3 tane en büyük milyarderi ya kendini intihar etti ya da ona benzer öldürme teşebbüsünde bulundu krizden dolayı.